bu büyük Müslüman'ı temsil etmek, onun gibi yapabilmek, onun gibi konuşabilmek elbette mümkün değildir. Burada dinleyecekleriniz ondan bir esinti, bir meal ve bir misalden ibarettir. Ve hiçbir misal gerçeğin kendisi değildir. Hiç yalnızsız gerçeği bilen ancak Allah. Ey dünya, beni bırak, başkasını aldın. Ömrün az, seninle oturmak hor, tehliken çok. Azık az, sefer uzun, yol korkulu...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 Hazreti Peygamber'in en yakınındayım. Hicret, İslam dinini azınlık hukukundan çıkarmış, bağımsız bir devlete kavuşturmuştu. İslam'ın takvimi de hicretle başladı. Hicret, saadet zamanının başlama noktasıdır. O gün müşrikler güneşi söndürmeye karar vermişlerdi. Bu akşam nedense kurşun gibi ağır geliyor bana. Hiç ses de yok bak sana. Hep beraber vuracağız tamam mı? Tamam. Her arkadaşlar da hazır. tam zamanı. Herkes uykuya çekildi. Saldıralım artık. Oğuzculuk yapmak yok. Kimse geride kalmasın. Biliyorsunuz Haşimoğulları bütün kabileleri karşısına alamaz. Kapıyı kırıp hep beraber içeri giriyoruz. Yatanda bitireceğiz işini. Saldırın! Haydi! Haydi! Haydi! Ne, ne oluyor? Kimsiniz siz? Ne işin var senin burada? Muhammed nerede? Ben bilmiyorum onun nerede olduğunu. Akşamleyin şuraya uzanmıştım. Uyumuş kalmışım. Sen Muhammed'i görmedin mi yani? Dün akşam gördüm ama bu gece gelmedi galiba. Tüh be mahvolduk. Nerede bulacağız şimdi onu? Herhalde o da diğer göç edenler gibi çoktan Medine yoluna koyulmuştur. Ebu Bekir'in eline bir bakalım. O da yoksa haklısın. O günden sonra Hazreti Ali üç gün daha Mekke'de kaldı. Peygamber Efendimiz'de bulunan emanetleri yerlerine teslim etti. Medine yollarında Efendimiz'e yetişti. Mekke'den göç edenlerle Medine'li Müslümanlar kardeş edilmişlerdi. Fakat Peygamberimiz Hazreti Ali'yi kendi kardeşi ilan etmişti. Ve Bedir günü geldi Eğer istiyoruz fazla çıksın dövüşelim Allahu ekber Buyurun her meydanına Fakat siz kimsiniz Medineli üç Müslümanız Bizim sizinle bir işimiz yok Bize dek değilsiniz Asil ve soylu yiğitleriniz yok mu Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Ebu Übeyde ileri çıktı. Hazreti Ali'nin rakibi... ile ünlü bir Mekkeliydi. velitti. Er meydanı müthiş bir çarpışmaya şahit oluyordu. Taraflar heyecandan nefessiz kalmışlardı. Hazreti Ali çok sakindi. Kılıçlar vuruştukça... Şimşekler çakıyordu. Şiir gibi bir mücadeleydi. Allah Allah. Ekber. Allah Ekber. Evet ey berit, işte ayağın altındasın. Allah'ın birliğini ve Muhammed'in Allah resulü olduğunu kabul ediyor musun? Ali, Helid'in işini bitirdikten sonra bu bedenin yardımına koşmuş. Bir kılıç darbesiyle Şeyh Bey'i de o çok övündüğü atalarının yanına gönderivermiş. Bu münferit çarpışmaların ardından taraflar birbirine giriyorlardı ya... ...o gün Müslümanların morali o kadar yüksekmiş ki... Şehitlik az nimet mi sevgili dostum? Allah için verilen canın bedeli az bir nimet mi? Müslüman Allah için savaşırken ölürse şehit, kalırsa gazi, öbürleri ise... Allah akıl fikir versin. Zafer, hakkın ve hakka inananların oldu. Müslümanlar, Allah için yaşıyor, Allah'a güveniyor, Allah'a dayanıyordu. Dostu Allah olanın sırtı yere gelir mi? zaferinden sonra Hazreti Ali, Efendimizin sevgili kızı, ...Hazreti Fatıma ile evlendi. Yedir yenilgisini hazmedemeyen Mekkeli müşriklerle... ...İslam ordusu bu kez... ...Uğud'da karşılaştı. Çok önemli... ...stratejik bir mevkiyi bekleyen okçular... ...erken zafer hayaline kapılmış... ...Efendimizin emrini unutmuşlardı. Müslümanlar safında açılan bu gedikten... ...düşman yararlanmasını bildi. Müslümanlar... ...gerçekten zor anlar yaşadılar. Efendimiz yaralandı. Hazreti Ali en yakınındaydı. Büyük bir gayretle... ...çılgınlar gibi vuruşuyor... ...bütün gücüyle... ...Allah Resulü'nü korumaya çalışıyordu. Kafirler... ...bir yalan çıkarmışlardı. Hazreti Ali... ...bütün gücüyle bağırıyordu. Allah Resulü'nün öldüğü şeytanın yalanıdır. Saflarınızı asla bozmayın. Betin ve sabahkar olun. Allah yolunda savaştan hiçbir şekilde dönmeyin. Hendek Savaşı'nda Ali'yi hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Müthişti. Gerçekten büyük cengaver Ali. Ben ki... Namlı savaşçı Amr bin attım. Aranızdan karşıma çıkacak bir erkek yok mu kozumuzu pay edelim? Hadi! Görmek istiyorum bu yürekli erkeği karşımda. Korkuyor musunuz yoksa? Korkmakla ve kaçmakla ölümden kurtulunmaz. Biz Allah'a ve cennete inanıyoruz. Geliyorum. Allah! A Allah! A Sen kimsin? Hangi deli yürek karşıma çıkma cüreti veriyor sana? Ben Müslümanım. Allah'ın sükünet verdiği yürek çıkarıyor beni karşına. En fazla söze ne hacet? Kör kendini! Kibirlenenlerin kabadayısı. Allah İzmir, Allah İzmir, Allah İzmir, Allah İzmir, Allah Amr, helak oldu gitti. Biliyorsun. Allah Dört büyük melekten Mikail, tabiat olaylarını idare etmekle görevli. Dayanma gücünün sonuna gelindiği o gece, melek ordular imdada yetişti. Şiddetli çöl fırtınası, çadırları bir yaprak gibi yerlerinden söküp attı. Düşmanın malı mülkü darmadağın oldu gitti. Zavallı müşrikler, Dağlan develerinin ardından mal derdine düştüler. Şüphesiz bu Allah'ın lütfuydu. Medine İslam Devleti'nde Yahudilerle vatandaşlık anlaşması yapılmış, malları ve canları koruma altına alınmıştı. Müslümanlığın her geçen gün yayılıp güçlenmesi, Medine ve çevresindeki Yahudileri telaşlandırdı. Endek Savaşı sırasında Müslümanlara ihanet etti Verdikleri sözde bir türlü durmuyorlardı. Nadir ve Kureyza oğullarına hadleri bildirildi. Fakat onlar diğer Yahudi topluluklarıyla da birleşip Müslümanlara karşı ordu kurdular. Müslüman olmayan göçebe çöl Araplarını da yanlarına aldılar. Hazreti Peygamber Hayber kalesinin fethi için yanından önce Ebu Bekir sonra Ömer komutasında taarruz orduları gönderdi. Fakat sonuç alınamadı. Ama Ali'nin seferi bambaşka olmuş. Önce Efendimiz'den emri almış. Hazreti Ebu ve Ömer'le istişare etmiş. Ordusunu ona göre düzenlemiş. Hayber Kalesi'nin önlerine gelince... ...İslam prensipleri gereği... ...Yahudileri Müslüman olmaya çağırmış. Müslüman olun, kurtulun. Yoksa... ...İslam'a ve Müslümanlara düşman olmanın... ...zarar vermenin cezası çok büyüktür. Savaş meydanları... Kahramanlarımızın destanlarıyla şereflenmiştir. O destan kahramanları ki, bir asa darbesiyle güneşte balık pişirir, devi dağların üzerine katlarmış. Kendi mabetlerini Romalıların başına yıkan Samson, bizim cektimizdi, bizim! Bizi, yeni dine davet etme cüretini gösterenler, Kahramanlar soyundan merhab, karşısına bir rakip arıyor. Gelin de tarih boyunca birçok peygamber yetiştirmiş bir kavli dine davet etme terbiyesizliğinin kasılını yorun. Kimdir hakkın insanlara din hocalığı yapmış kavmin kılıcı önüne çıkacak kılıç. Hadi yörelim kimmiş o yalancı pelivan. İşinin kendini bilmesi gibi irfan olamaz. ...beni çağırdığını duydum. Ey korkakların... ...korkak olduğu için de... ...hep arkadan vuranların... ...böbürlenen kol bileği. Sen de kimsin? Ben seni çağırmadım. Sadece bir yiğit istedim... ...kendini bilmezler safından. Ben Ali'yim. Aradığın cengaverim. Asırlardır şeytanın hocalığını yapan kavmine karşı... ...hakkın çekilmiş kılıycıyım ben. <gülüyor> Öyleyse... Hazırla kendini cehenneme gitmeye. Ben çoktan hazırım. Cennete gitmeye de cehenneme göndermeye de. Yaman cenk olmuş. Ali, altın ve akçe kahramanını bir çırpıda yere sermiş. İlk hamlede psikolojik savaşı Müslümanlar kazanmış. Hayber kalisinin o koca demir kapısına ne demeli? Allah'ın her şeye gücü yeter. Dostu Allah olan da gerektiğinde Allah'ın izniyle olağanüstü güçlü olur. O birkaç kişinin kaldıramadığı çok ağır demir kapı Ali'nin elinde kalkan olabilir. Bu Ali için keramet, Efendimiz için bir mucizedir. Bu kerametle Allah döneklere ders vermiş. Hayver kalesinin fethinde Ali bir destan kahramanı olmuş. Rulan şu çöllün barında bir gül goncası gibi açan o müjdeyi ilk duyan aşkıyla yudumlayan iman güneşi. On hücedi ilk duyan aşk ile yudumlayan iman güneşi. ışatı özünde sonra adanır Allah'a iman güneşi. O müjdeyi ilk duyan aşk ile yudumlayan iman güneşi. Hz. Ali, Mekke'nin fethi sırasında önemli sorumluluk yüklenmiş, Efendimizin istediği gibi kan dökülmeden Mekke'ye girmeyi başarmıştı. Saat bin Ubade'nin duygusallığı söz konusu olunca, sancak Hz. Ali'ye verilmişti. Mekke'nin fethi günü, duygudan çok akıl, şuur ve izana ihtiyaç vardı. günü Ali dehşetti. Nasıl olduysa bir ara İslam ordusu dağılır gibiydi. Ama o yanındakilerle birlikte bir çözülme göstermedi. Fırtına gibiydi. E ne güzel konuşuyordu. Eyvah! Oh, oh, oh, Tuzak bu! Oh, oh. Koyun kendinizi! Ne oluyor size? Yürüdendiği halde geri kaçıyorsunuz. Allah'ın cennetine böyle mi ulaşacaksınız? Vadedilen cennetin yolu şu anda düşmanın cesetleri üzerinden geçiyor. Vurun! Allah için, Allah'ın vaatlerine ulaşmak için vurun! Bune'yi savaşında Mekke'nin fethiyle Müslüman olmuş ama İslam'ı tam anlamamış olanlar çoktu. Bir kısmı çetin mücadele şartlarında pişmemişlerdi. Ali sadece iyi bir savaşçı değildi. İyi bir alim, iyi bir öğretici ve tebliğciydi. Yemen'deki o ünlü Hemdan kabilesine İslam'ı Ali öğretmemiş miydi? Efendimiz onun için dua etmişti ama elini Ali'nin göğsüne koymuş. Ya Rabbi Ali'nin dili, hakkın tercümanı, kalbi hidayete vesile olan bir menba olsun. O menbadan insanlar kana kana içsinler diye dua etmişti. Ali Resulullah'ın en yakınıydı. Ehli beytiydi canım. Hastalığı sırasında hep yanında olduğu için... ...Efendimizin sağlık durumu ondan sorulmaz mıydı hatırlamıyor musun? Efendimiz yüce dosta gidince Fatıma validemiz... Halifeleri seçilen Ebu Bekir'den miras bir şey istemiş. E, galiba fede kurmalığından bir parçaydı. Halife de peygamberin dünyalık hiçbir mirası olmaz diyerek hiçbir şey vermemişti. Evet evet hatırladım. Bu yüzden Fatıma validemiz Ebu Bekir'e darılmıştı değil mi? Ama Efendimiz böyle vasiyet etmemiş miydi? Onlar Hazreti Peygamber'in dostları, arkadaşları. Onlar gökteki yıldızlar gibidirler. Kutup yıldızı gibi. Ebu Bekir halife seçilince Ali bir süre biat etmedi. Sebebini biliyor musun? <gülüyor> hani şiir hakkında ünlü bir söz vardır. Manayı şiir, fiini batmış mı şair diye. Bunun sebebini en iyi bilen önce Allah sonra Ali'nin kendisidir. Biz doğru rivayet olarak bir şey bildirilirse onu biliriz. Bu konuda Hazreti Ali'den bize ulaşan herhangi bir açıklama yoktur. Ancak şunu biliriz ki Hazreti Ali küçük hesaplarla karar verecek bir insan değildir. Peki bazı münafık ve fitnecilerin bu işte ortalık bulandırması bir takım tahriklere girişmiş olması mümkün değil mi? Fatıma validemizin vefatından sonra biat etmiş. Hazreti Ebu Bekir'in üstün yöneticiliğini görünce işin ehline verildiği noktasında yeterince tatmin olmuş çünkü. Hazreti Ebu Bekir'in emrinde büyük görevler yüklenmiş. Onun en önde gelen yardımcılarından biri olmuş. Bütün olay kısa bir tereddüt döneminden ibaret. Elbette. Bunda özel anlamlar aramak, garip garip yorumlar yapmak, ilgisiz tahminlere girişmek samimi bir Müslümanın işi olamaz. En iyisi meseleyi Allah'a havale etmek. Çünkü ilme ezelisi her şeyi kuşatan ancak Allah'tır. Mülk Allah'ındır ve Allah mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Mutlak irade O'nundur. Fakat İslam düşmanları bu kısa tereddütü istismar etmeyi bildiler. Hemen Müslümanlar arasında ikilik çıkardılar. Önemli olan son durum. Bir süre tereddüt olmuş olsa da sonunda Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir'in en önde gelen yardımcılarından oldu mu? İşte bu noktada iş bitmiştir. Artık tereddüt dönemi üzerinde durmanın hiçbir anlamı yoktur. Hazreti Ömer'in halife olmasını Hazreti Ebu Bekir istemişti. Ve Hazreti Ali hiç tereddüt etmeden Ömer'e biat etti. Ömer'in çok güvendiği, fikrine başvurduğu baş danışmanı oldu. Hazreti Ömer Medine'den Kudüs'e gitmek üzere ayrıldığında yerine Hazreti Ali'yi vekil olarak bırakmıştı. Hazreti Ali, hiçbirimizin yapamayacağı kadar fedakar, samimi, iyi niyetli ve gayretli bir Müslümandı. Bir veliydi. Hazreti Osman dönemi biliyorsun, hayli karışık. Fakat bu dönemde de Hazreti Ali, halifenin yakın yardımcısı. Dostacı söylermiş. Hazreti Osman şüphesiz iyi niyetlerle bazı yanlışlıklar yaparsa uyarırmış onu. ...yapısından kaynaklanan yönetim hatalarını bir bir söylermiş. Dostça, kardeşçe, Müslümanca. Efendimiz buyuruyor. Müminler birbirlerini yıkayan, arındıran eller gibidir. Bir binayı ören tuğlalar gibi birbirlerine destek ve yardımcı olurlar. Özellikle Hazreti Osman döneminde Hazreti Ali üzerine düşeni yapmıştır. Çünkü o Efendimizin hem ilminin hem amelinin mirasçılarındandır. Peygamberin mirası ancak ilim ve ameldir. Güzel işlerdir Neydi o günler Hazreti Osman'ı şehit eden ihtilalciler Hükümet merkezini ele geçirmişlerdi Medine halkı telaş ve endişeye düşmüş Ne yapacağını şaşırmıştı Böyle bir durumda Halifelik gibi ağır bir görevi kim kabul edebilirdi ki Yalnız halifeliği kimse kabul etmeyince isyancılara da bir korku sarmış Öyle ya Ortaya çıkacak karışıklıkların sorumlusu kim olacak? Olayların sorumluluğunu yüklemek için mi halife seçmek istiyorlardı acaba? Sen ortalığı karıştır, sonra da birini seç ve ne kadar vebal varsa yükle ona. Çekil kenara. Bu da olmaz ki. İsyancılar işi zorbalıkla halletme yoluna gitmişler. Medine'lileri toplayıp tehdit etmişler. İki gün mühlet. Eğer bu iki gün içinde görüş ve rey sahipleri olarak... ...aranızda bir halife seçmezseniz... ...Ali, Talha, Zübeyir ve buna benzer diğer ileri gelen zatları... ...katlederiz. Bu görevi kabul etmek sana düşer ey Ali... ...yoksa karşı arkası gelmeyecek. Bunu tayin Bedir hesabının işidir. Onlar kimi seçerlerse halife odur. Bedir hesabı seni uygun görüyor. Elini ver de biat edelim. Hayır, beni bırakın. Başkasını arayın. Önümüze bir iş çıkacak ki... ...akıllar almaz, gönüller dayanmaz şekil ve renkleri vardır. Emir olmaktansa vezir olmak daha iyidir. Siz kimi seçerseniz inanın ki hemen ona biat ederim ve hepinizden daha çok itaat eder. Ey Ali, Allah için insaf et. İslam elinin başına gelen felaketi görmüyor musun? Düşünmek istiyorum. Yarın görüşürüz. Hz. Ali gerçekten zor bir teklifte karşı karşıyaydı. O gün iktidar tam ateşten gömlekti. Ve ertesi gün mescitte Ey insanlar, siz kimi isterseniz alife o olur. Ne diyorsunuz? Vermiştik. Evet. Evet. Ya ya senin sen vermiştik! Sana biat edeceğim! Şahit ol ya Rabbi! Şahit ol ya Rabbi! Böylece Hazreti Ali, hicretin 35. senesi Zilhicce ayının 25'inde Cuma günü kendisine biat edilerek... Halife seçildi ama işi gerçekten zordu. Emir olan memlekette asayişi sağlamak, kul haklarını korumak mecburiyetindedir. Bunun için bozulan huzurun düzelmesi, halkın rahata ve sükuna kavuşması, Hazreti Osman'ı şehit eden katillerin bulunup cezalandırılması gerekiyordu. Fakat bütün Medine'de bulunan ihtilaciler arasında katilleri bulup çıkarmak gerçekten müşküldü. Hazreti Talha ile Hazreti Zübeyir bir an önce katillerin cezalandırılmasını şart koşmuşlardı biat için. Hazreti Ali halife seçilmişti ama bazı valiler biat etmedi. Uzun yıllar görev yaptıkları yerlerde güç ve etkinlik kazanmışlardı. Hz. Muaviye halifenin kendisine yazdığı mektubu boş bir kağıtla cevapladı. Hz. Ali boş kağıdı görünce elçi gelen Kubeysa'ya sordu. Bu boş kağıdın anlamı ne Kubeysa? Şam'da durum nasıl? Ee, emniyette miyim? Elbette emniyettesin elçiye zeval yoktur. Ee, geldiğim yerde bir topluluk bıraktım ki kısastan başka bir şeye razı olmazlar. ...Hazreti Osman'ın katilleri cezalandırılmadıkça hiçbir şey kabul etmezler. Kısası kimden istiyorlar? Senden istiyorlar ey Ali. 60 bin ihtiyar bırakıp geldim ki... ...Şam caminin minber üzerinde bulunan... ...Osman'ın kanlı gömleği altında ağlıyorlar. Ey Rambin, ...Osman'ın katliyle hiçbir ilgimin olmadığı sana malumdur. <Gülüyor> tamam dönebilirsin Kuvveysa. Allah her şeyi biliyor. İbn-i Sebe taraftarları Kubeysa'yı öldürmek istemişler. Bu da bir tahrip çeşidi değil mi? Bir ülkede iki başkan olamazdı. Ümmetin çoğunluğunun biat ettiği kişi... ...itaat etmeyenleri itaate zorlayabilirdi. Hazreti Talha ile Hazreti Zübeyir... Müslümanlar arasında büyük bir tefrika çıkacağını anlayarak... ...hemen Kabe'yi ziyaret için halifeden izin aldılar... ...ve Mekke'ye gittiler. Hazreti Aişe validemiz... Hazreti Osman şehit edildiğinde Mekke'de bulunuyordu. Ve Medine'deki olaylar üzerine Mekke'de kalmayı tercih etmişti. Ortalıkta kaynağı pek belli olmayan fakat devamlı kaynayan bir fısıltı vardı. Birileri devamlı Müslümanların arasında dolaşıyor, Osman'ın katilleri yakalansın, kısas edilsin diye fısıldıyordu. Fakat ne hikmetse hiç kimse bu iş yeni seçilen halifenin işidir. O uygun olanı yapar, bize düşen ona güzelce itaat etmek, böylece yardımcı olmak demiyor ve garip bir durum ortaya çıkıyordu. Halkın arasındaki konuşmalar eshabın ileri gelenlerine ulaşıyor. Onlar da bu kısasın hemen yapılması fikrini destekleyince kendiliğinden halifeye karşı bir kuvvet oluşuyordu. İyi niyetle Allah için görevi kabul eden Hazreti Ali bir anda boy hede ahline geliyordu. Fakat şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. İslam inancına göre kim olursa olsun, ashab-ı kiram, peygamberimizden feyiz almış, bahtiyar insanlardır. Bu zatların her birine muhabbet, hürmet, tazim ve hüsnü zanda, güzel düşüncede bulunmak vaciptir. Bu sebeple hiçbirini lanetleyemeyiz, kötüleyemeyiz, Aklarında kötü düşünemeyiz. Evet, onların aralarında da şu veya bu sebeplerle bazı olaylar olmuştur. Belki bu olaylardan ders alabiliriz. Ama hiçbirisi hakkında hüküm veremeyiz. Cemel vakası üzerine Hazreti Ali Basra'ya elçi göndermiş. Bu elçi Hazreti Ayşe validemiz ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir ile görüşmüş. Havep suyu köpeklerini hatırlamıyor musun? Hatırlayamadım. Hani Hazreti Ayşe validemizle Mekke'den hareket edip Basra'ya doğru yola çıkan kuvvetler Havep suyu yakınlarına gelince köpekler havlamaya başlamıştı. Tamam tamam. Hazreti Ayşe validemiz bu köpeklerin Havep köpekleri olduğunu öğrenince gerçekten korkmuştu. Çünkü Efendimiz bir gün hanımları bir aradayken... ...bakalım hanginize havep köpekleri havlayacak buyurmuş. Fakat olayı değiştirmişler. Oranın have olmadığını falan söylemişler. Yine de validemizi yola devam ettirmişler. Hazreti Ali'nin erçesi Kaka'nın konuşması çok güzel ama. Nasıl? Önce Hazreti Telha, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Ayşe validemizin... ...son derece samimi bir ıslah düşüncesi içinde olduğunu öğreniyor. Sonra da şöyle diyor... Ben derim ki, bu davayı ancak sükûnet ve serin kanlılık halleder. Evet, Hz. Osman'ın katilleri bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Kısas Allah emridir, Kur'an emridir. Ancak önce sükûnet ve barış yerleşmelidir. O zaman merkezi otorite, yani devlet reisi kuvvet kazanır. Kargaşa ise hainlerin ve katillerin işine yarar. Siz bu hayrın anahtarı olabilirsiniz. Katilleri bulup cezalandırması gereken insanı desteklemez... Onun durumu hakim olmasını sağlamazsak bu kimin işine yarar? Gelin hayra vesile olun. Çünkü kaynağı belirsiz tahriklerle içine düşeceğimiz bela hepimizi yakar kavurur Allah korusun. Hz. Ayşe validemiz şayet Ali de böyle düşünüyorsa işin surf ve sükun içinde halledileceğine inanabilirsin demiş. Haber kendisine ulaştığında Hazreti Ali'nin söylediği hutbe daha da güzel. Allah'a sonsuz hamdler, Resulullah'a hadsiz salatu selamlar olsun. Bizi cahilliyet bataklığından çıkarıp, İslam'ın saadetli dünyasına kavuşturan Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Şimdi şu son olaylara sebebiyet verenler, hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, bütün insanlık alemini tekrar cahiliye bataklığına atmak isteyen, bunda çıkarı olan muhterisler, dünya perestlerdir. Çünkü dünya perestler, ancak cahiliye şartlarında, ihtiraslarını tatmin etme imkanı bulabilirler. Onlar, İslam'ın kudretli bir otorite emrinde temsil edilmesini hiçbir zaman istemezler. Çünkü İslam fazileti, dünya perest olanları, ...Müslüman toplumun içinden atar. Bunun için bu kişiler hep cahiliye şartlarının kalmasını isterler. Bunu temin etmek için de durmadan fitne ve nifak çıkarırlar. Şimdi ben Basra'ya gideceğim. Orada Ayşe validemizle buluşacağım. Osman ayaklanmasına katılanlar kendilerini bilirler. Onların benimle birlikte gelmelerini istemiyorum. Kim sulh ve sükuna engel olmak isterse, benden anlayış ve müsamaha beklemesin. Oysa, Hazreti Ali safında bulunanların çoğu, Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle sonuçlanan olayların içindeki insanlardı. Kendi durumlarından korktukları için barış ortamını istemiyorlardı. Birliği sağlayabilmek için Hazreti Ali bu Zümre'nin desteğinden kurtulmalıydı. Ama i̇bn Sebe teşkilatında yer alan aktif Yahudiler ne yapıp yapıp savaşı devam ettirmeliydiler? Basra'daki gece baskınını samimi Müslümanlar yapabilir mi? <Gülüyor> ya İhanet! İhanete uğradık! Sözlerinizi durmadılar! Tuzak kurmuştunuz! Koyun geldinizi! Ey Abdullah'ın babası! Allah Resulü'nün en yakın arkadaşı Zübeyir. Seni, beni duyuyor musun? Seni duyuyorum ya Ali ne istiyorsun? Hatırlıyor musun o günü ki Allah'ın Resulü sana Ali'yi seviyor musun diye sormuştu. Sen de bu soruya evet demiştin. Senin bu beni çok sevindiren cevabın üzerine Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Ey Zübeyir bugün sevdiğini söylediğin Ali'ye Gün gelecek, haksız yere saldıracaksın, onunla cedelleşeceksin. Hatırlıyorum ya Ali. İşte bugün, o gündür ey Zübeyir. Allah Resulünün keşfi aynen çıkmıştır değil mi? Aman yarabbi, doğru. Gerçekten Resulullah öyle demişti. Oğlum, Ali bana öyle bir hadise hatırlattı ki, yaptığım işten ilime kadar titredim. Artık ona karşı mücadele edemem. ...biz haksız olarak onun karşısına dikiliyoruz. Ben bu haksız mücadeleden şu anda çekiliyorum. Sana da çekilmeni tavsiye ederim. Bunları söyler söylemez Hazreti Zübeyir Basra'yı terk etti. Hazreti Zübeyir'in bu hareketi Hazreti Talha'yı da uyandırdı. Fakat Hazreti Talha'nın da savaştan çekilmesine... Bozguncular razı olmadılar ve zehirli bir ok Hazreti Talha'yı yaraladı. Yaralı bir halde yolda götürülürken Hazreti Ali'nin adamlarından bir askere rastlamış. Sen müminlerinin emirinin adamlarından mısın diye sormuş. Evet cevabını alınca uzat elini de sana biat edeyim demiş. Çok geçmeden şehit olmuş. Hazreti Talha'yı şehit eden oku aynı asker içinde bulunan Mervan İbn Hakem'in attığı rivayet ediliyor. Hazreti Zübeyir de Şiba Vadisi'nde namaz kılarken şehit edilmiş, secde halindeyken. Hazreti Zübeyir'in kılıcını alıp Hazreti Ali'nin karargahına gelen İbn Cürmüz halifeden büyük başış bekliyordu. Resulullah'tan işittim. Zübeyir'in katilini ateşle müjdeleyiniz buyurdu. Hadi var. İbn Cürmüz'e cehennem müjdesi ver. Cemel vakasından sonra... ...Hazreti Ali duruma hakim oldu. Hazreti Ayşe validemiz... ...arada geçen olayın... ...kendisine yanlış bilgi verilmesinden... ...kaynaklandığını söyledi. Vefatına kadar... ...çekildiği güzlet köşesinde... ...kendisinden sadır olan bu hatayı... ...yad ederek ağladı. Bu arada... ...sebeyiye yuruhu boş durmuyordu. Cemel vakasında... 13 bin kişinin ölümüne sebep oldukları yetmezmiş gibi yeni planlara yeni tertiplere giriştiler. Sinsi ve kalleşçe düşmanlıktan hiç vazgeçmediler. Hazreti Ali ilafet merkezini Kufeye taşıyarak Medine'yi siyasi çekişmelerden uzak tutmaya karar verdi. Eski sahabiler ilafet merkezinin Medine'den nakline razı olmadılar ama Hazreti Ali Kufede Devletin idaresini sağlamlaştırmaya başladı Hazreti Ali'ye biat etmeyen nedense sadece Şam valisi kalmış Halife Şam valisine elçi göndererek kan dökmeden meseleyi halletmek istemiş Fakat muvaffak olamamış Bozguncular da mekik siyasetiyle görüş ayrılığını düşmanlığa çevirebilmiş Ama biliyor musun bir çok ünlü sahabi bu olayda tarafsız kalmış Eğer kafirler ile muharebe edilirse gideriz ama ehli kıbleyle cenk etmeyiz demişler. Hatta Hazreti Ebu Hureyre, Muaviye'nin yemeği tatlı, Ali'nin arkasında namaz doğru, harbi terk etmekle daha emniyetli diyormuş. Bu arada Hazreti Muaviye, Medine ehlinden bazılarına mektuplar yazıp, kendisine yardımcı olmalarını istemiş. Mektubunda şöyle diyormuş. Fitne ve fesat günlerinde ben aranızda değildim. Fakat Ali, Osman'ın katilleriyle müttefik olup, Suçlular hala onun yanında bulunmaktadır. Ben Osman'ın velisi olarak onun kanını talep ederim. Katilleri Ali'den isterim. Verirse onları kısas ederim. Hilafeti de Ömer'in yaptığı gibi Şura'ya havale ederim. Eğer katiller verilmezse Ali ile cenk ederim. Osman'ı sevenler buraya gelsinler. Böyle yazmış mektubunda. Fakat Medine halkı bu teklife hiç önem vermemiş. Hatalı bulmuşlar. Hazreti İbni Mesleme ise cevabi mektubunda... ''Bilesin ki ben seni Ali'ye tercih etmem ve senin hatırın için onun aleyhinde bulunmam.'' demiş. ''Osman kuşatıldığı zaman imdadına niçin gelmedin?'' demiş. Hazreti Muaviye, Hazreti Ali'ye elçi göndermiş. Hazreti Ali, fıkıh konularında büyük bir alim. Hazreti Osman'ın katilleriyle ilgili olarak şunları söylemiş elçiye. Resulullah aleyhisselam yüce makamına göç ettiği zaman... ...amcam Abbas'la Muaviye'nin babası Ebu Süfyan... Hemen bana biat ederek halife seçmek istemişlerdi. Asap arasına tefrika düşebilir ihtimaliyle kabul etmemiştim. Bu defa muhacir ve ensarın ısrarıyla ilafeti kabule mecbur oldum. Muaviyeye düşen bana biat etmesidir. Osman'ın kanı ise onun evladının dava açması ve iddialarını şer an ispat ettikten sonra hısasın icrasına bağlıdır. Bu da halifeye ait bir vazifedir. Ne yapıldı, ne edildiyse, hangi tedbir alındıysa da sonunda Sıffin Savaşı kaçınılmaz oldu. Barış görüşmeleri bir türlü netice vermedi. İki ordu da son hazırlıklarını yaparak harp düzenine girdi. Hz. Ali askerlerine şöyle diyordu. Asiler cenge başlamadıkça siz başlamayınız. Onları bozguna uğrattığınızda kaçanları takip etmeyiniz. Kimsenin avret yerlerini açmayınız. Hanelere girmeyiniz, mal almayınız. Kadınlar size veya büyüklerinizden birisine hakaret etseler bile onlara dokunmayınız. Çünkü onların yaratılış ve ahlak bakımından zayıf halleri vardır. Hz. Ali çarpışmalar devam ederken bile hep barış ümidi içindeymiş. Hazreti Ammar da savaştaymış. Sonunda çatışma şiddetlenmiş tabi. Mübareğin ihtiyarlıktan eli titriyormuş. Ey Rabbim bugün senin katında bu fasıklarla cihad etmekten daha makbul bir iş bilmiyorum. Eğer bilsem onu yapardım diyormuş. Vallahi onların muradı Osman'ın kanı değildir. Onlar dünyanın tadını tattılar ve ona aldanıp tamah ettiler diyormuş. Hazreti Ammar'a mübarek başını kesip Hazreti Muaviye'ye getirmişler. İki şanlı kendi aralarında sen öldürdün ben öldürdüm diye çekişiyorlarmış. Amr übünü As ikiniz de cehennemliksiniz demiş. Hazreti Maviye niçin öyle dediğini sorunca da vallahi öyledir. Bunu sen de bilirsin. Keşke 20 sene önce ölseydim de bu hali görmeseydim cevabını vermiş. Amr Übni As böyle pişmanlığını bildirirken o kana dillerini bulaştıranlara ne demeyi? Hazreti Ammar'ın şehadetinden sonra Hazreti Ali yanına 12 kişilik bir yiğitler birliği alarak şiddetli bir hücuma geçti. Şamların bozulmadık saftarı kalmadı. Asileri katlediyorum ama onların başı Muaviye'yi göremiyorum. Ey Muaviye! Seninle muhakememizi Allah'a havale edelim. Yalnız halk birbirini kırmasın. Meydana çık. Kim hasmını katlederse bu iş muhalifsiz ona kalır. Hazreti Muaviye'nin veziri makamında bulunan Hazreti Amr... ...amcazaden insaflı hareket ediyor. Hadi çık göster kendini diye teşvik etmiş ama Muaviye... Peki hala biliyorsun ki onunla her kim çarpışmaya çıktıysa sağ kalmadı diyerek gizlenmeyi tercih etmiş. Ve bir savaş ilesi yapmışlar. Muaviye askerleri yenilgiyle burun buruna gelince bu safları mızrakların ucuna geçirip kaldırarak ve sizi Kitabullah'a davet ederiz diye bağırarak halife ordusunu karma karışık etmişler. Sonunda hakem seçip hakemlerin Kitabullah hükümlerine göre verecekleri karara uymak üzere savaşa ara vermişler. Amr-übnül As'ın fikirleri olan bu dehşetli hileyle Hazreti Muaviye ordusuyla birlikte yenilmekten kurtulmuş. Fakat Halife ordusunda isyan ve tefrika çıkmış. İşin şekli değişmiş. Hakem olayında hile yapılmış. Sonra hakem seçmeyi küfür olarak gören hariciler ortaya çıkmış. Önce Hazreti Ali safında bulunan hariciler bir anda Hazreti Ali'nin baş düşmanı oluvermişler. Hariciler de yeni bir fitne hareketini başlattılar. Kendi kafalarına göre Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarıyorlardı. Ehli sünnetin yolunu terk ettiler. Hakemlerin garip hükümleri meydana çıktıktan sonra Hazreti Ali Kufelilere bir hutbe söylemiş. Şöyle demiş. Ben mütareke hakem tayini ve seçimi hususunda size emir ve görüşümü bildirmiştim. Siz dinlemediniz. Dilediğiniz gibi yaptınız. Sonra pişman oldunuz. Akemlerse Kur'an'ın hükmünü geri bırakıp isleriyle hareket ettiler. İkisi de görüşlerinde doğruya isabet edemediler. Onların hükümlerinden Allah, Rasulü ve müminlerin Salihleri hiçbir şekilde sorumlu değildirler. Tekrar Şam seferine karar verilmiş ama harici eşkıyası Nehravan'da kendi fikirlerinde olmayanlara zulüm ve işkence etmeye, yol kesip adam öldürmeye, hunharca cinayetler işlemeye başlamışlardı. Tabi o zaman da sefer Şam üzerine değil hariciler üzerine yapıldı. Evet, kanlı çarpışmalar oldu. Halife ordusu yıprandı, çözülmeler başladı. Diğer tarafta bol keseden verilen tavizler Halifenin karşısında bulunanları güçlendirdi, toparladı. Efendimiz Aleyhisselamın Hazreti Ali'ye hidaben söylediği bir hadisi var. Hatırlıyor musun? Bütün bu olaylara işaret ediyordu galiba. İsa'ya Yahudiler bu zile düşmanlık ile Hristiyanlar da onda olmayan bir özellik isnat ederek aşırı sevgiyle sapıklığa düştüler. Senin içinde aşırı muhabbet ve düşmanlık gösteren iki fırka helak olacak. Gerçekten bu iki fırkada ehli sünnet yolundan çıkarak helak oldular. Güya Hazreti Ali'ye bağlı olan, ona olan sevgilerinde çok aşırı giden grup, hariciler gibi sapıklığa düşmüş, halifeyi uğraştırmıştı. İslam'a büyük zarar verdiler. Küfür ve şer cephesi karşısında bu olaylar büyük zarardı. Bu sevgide ileri gidenlerin, aşırılık edenlerin reisi İbn-i İbni değil mi? i̇bn Sebe fitne için maksatlı olarak bu yolu seçmişti. İslam'ı zafa uğratmak için özel olarak çalışıyordu. İslam'a düşmandı yani. Hazreti Ali'yi sevmek gibi son derece masum bir fikrin perdesi arkasında... ...Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi müminlerin... ...en büyüklerine dil uzatıyorlardı. Evet, evet. Hazreti Ali buna çok üzülmüş ve şöyle demişti. O zatlara kin besleyenlere... Allahü Teala lanet etsin. Beni seven... Onları da sevsin. Onlara buz eden bana buz etmiş olur. Ve benim o kimseyle hiçbir alakam kalmaz. Bundan sonra o zaatları kötü maksatla dilini alan olursa hakkında müşterilere verilen cezayı uygularım. Hazreti Osman'ın şehadeti ile kopan büyük fitnenin verdiği zararlar, Müslümanlar arasında meydana gelen kanlı olaylar ve bunların açtığı derin yaralar, İslam aleminde birlik ve huzurun sağlanmasına engel oldu. Birçok sapık grup ortaya çıktı. İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık ettiler. haricilerin kılıç artıklarından üç kişi Mekke'de bir araya gelerek olayların muhasebesini yaptı ve bunların suçlusu olarak gördükleri üç kişiyi öldürmeye karar verdiler. Suikastı aynı gün yapacaklardı. Hicretin 40. yılı Ramazan ayının 17'si cuma gecesini seçtiler. Sen kimi katlettiğini biliyor musun? Sen Amr sensin Demek ben başkasını öldürdüm fakat Ben seni öldürmek için geldim Sen Amr'ı murad etmişsin ama Allah'ın iradesi hariciyi uygun görmüş Kısası uygulayın Vurun boynunu Kılıçları zehirliydi Ne pahasına olursa olsun Öldürmek için yola düştüler Şam'a giden Berk de aynı saatlerde Muaviye'ye saldırmış ama Berk'in kılıcı ancak uyluğuna isabet etmiş. Namaz kıldırmadan makamına dönen Muaviye, doktorunun zamanında müdahalesiyle kurtulmuş. Fakat Hazreti Ali'ye yapılan suikast daha planlıydı. Allah Allah! Allah Allah! Hayırdır inşallah. Rüyamda Resulullah'ı gördüm. Ümmetinden şikayette bulundum. Niye delalet eder ki? Neyse. Hemen hazırlanıp camiye gidelim. Sabah sabah bu mübarek hayvanlara da ne oluyor? Dokunmayın sen. Onlar ölü üzerine ağlayıcıdırlar. Müslümanları namaza davet edelim. Ey insanlar! Namaz! Namaz! Geliyor. ...benim hedefim Ali... atılım ve vurun. Ne olur? Ne olur? Kim? yarat derin mi? Derin mi Ali? Korkarım. Korkma, korkma. Kabe'nin Rabbi olan... ...Allah hakkı için... ...şehadete kavuştum. Bana saldıran yakalandı mı? Yakalandı efendim i̇bn Mürcan... ...sen ha... ...ben sana ihsanda bulunmadım mı? Evet... ...ihsanda bulundum. <gülüyor> ya bu ihanete sebep nedir? O kılıcı... 40 gün biledin... <gülüyor> ...ve onunla halkın... ...en zararlısının ölmesini diledim. <gülüyor> Görüyorum ki... ...seni o kılıçla öldürecekler. Çünkü... ...insanların en zararlısı sen oldun... Çünkü Resulullah Ali'yi şehit eden halkın en kötüsüdür buyurmuştu. Şimdi beni iyi dinleyin. ey Abdülmuttalip oğulları. Müminlerin emiri öldürüldü diye Müslümanların kanlarına dalmayın. Benim için ancak beni vuran katledilir. Ey müminlerin emiri Allah seni bize bağışlasın Fakat emri hak var ki olursa Senden sonra Oğlun Hasan'a biat ederiz ah, Bu konuda Ben hiçbir şey söylemem Siz işinizi daha iyi bilirsiniz Ancak Dünyaya rağbet etmeyiniz Kaybınız için ağlamayınız Daima doğruyu söyleyiniz Allah'ın kitabıyla amel ediniz. Zalime düşman, mazluma dost olunuz. Allah'ın emirlerini uygularken kimsenin kötülemesinden sakınmayınız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> La ilaha illallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Muhammed <gülüyor> Resulullah. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kaset bir asır ajansı yapımıdır.